ve ikisinin arasındaki varlıkları, eğlenmek için yaratmadık. Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar. Muhakkak ki, bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür. O gün, dost, dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O gerçekten